Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Rize'de İkizdere köylülerinin köye yapılması planlanan taş ocağına karşı direnişi devam ediyor. Yöre halkından Mustafa Albayrak tarafından Change.org Taksim İkizdere adresinde başlatılan kampanyanın imzaları 13.000'e aştı. Taş ocağına geçit vermeyeceklerini ve her türlü müdahaleye karşı yaşam alanlarını savunacaklarını belirten Mustafa Albayrak kampanya metninde şöyle diyor. Burada yapılması planlanan taş ocağı için yüz binlerce ağaç kesilecek, 75 yıl boyunca faaliyet gösterecek, 150 futbol sahası büyüklüğünde taş ocağı istemiyoruz ve sonuna kadar direneceğiz. Sizler de lütfen imzalayıp paylaşarak sesimizi çoğaltın. Büyük bir çoğunluğu hastalıktan çıkmış insanlar... Hasta halleriyle, doğayı korumak amacıyla burada direniyor. Genci yaşlısı direniyor. Hastalıklarını hiçe sayarak direniyor. Ben dahil insanların birçoğu evde dinlenmesi gereken insanlar. Ama diyoruz ki hiçbir hastalık bu taş ocağından daha tehlikeli ve daha ölümcül değil. Buraların doğasını görmemiş, havasını solumamış, suyundan içmemiş insanlar belki anlamaz. Ama biz... Bu doğada büyüyenler, bu toprakların insanları yaşam alanımızın değerini biliyoruz ve bu doğayı hiçbir şeye değişmeyiz. Hiçbir şey uğruna vazgeçmeyiz. Çocuklarımızın, torunlarımızın da bu doğallığı görmesini istiyoruz. Siz de çocuklara taş değil temiz doğa, temiz hava bırakmak istiyorsanız kampanyamıza destek verin denmiş kampanya Taksim İkizdere adresinde. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Tuzabat köyünde de Açılacak maden ocağının doğal hayatı tehdit etmesine karşı bir kampanya var. Tuzabat köyünde yaşayan Yaşariye Özkaya adlı bir vatandaş tarafından Change.org Taksim Tuzabat adresine başlatılan kampanyada maden ocağının yeşil doğayı katledeceği ifade ediliyor. Kampanya metninde 2019 yılında ruhsatın alındığı boksit madeni ocağı için çevresel etki değerlendirmesi raporu gerekli değil denmiş. Burası çam ile çevrildi.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 Projesi kapsamında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haneye getirmek amacıyla yapılacak projenin iptali için bir kampanya var. Söz konusu projede 200 bin metrekare alanda seyir terasları ile birlikte tematik bahçeler, çocuk oyun merkezleri, balık tutma alanları yapılması planlanıyor. Change.org Taksim Ganita adresinde Deniz Özen isimli vatandaş başlatmış projeyi kampanyada ise bu projenin bölgenin Tarihine ve kültürüne uygun olmadığı söyleniyor. Trabzon Ganitasının onu korumak dışında projelendirilemeyeceğinin altı çiziliyor. Kampanya metninde şu ifadeler yer verilmiş. Ganita çay bahçesiyle, koyuyla, eski fotoğraflardaki plajı ile birçok unsuruyla, kısacası en orijinal haliyle korunmalı ve yeni yapılan projeye bu haliyle dahil edilmeli. Hatta gerekirse proje Ganita'nın ruhuna uydurulmalı. Nitekim Ganita'nın anıldığı herhangi bir proje, Ancak onun orijinalliği korunarak gerçekleşebilir. Çünkü eski olan, bilge olan, güneşi daha önce doğan Ganita takdir edersiniz ki o saygıyı ve ihtimamı hak ediyor demiş. Change.org Taksim Ganita adresindeki kampanyada. İzmir'in Karaburun ilçesinde yapılması planlanan iskele projesinin iptali için bir kampanya var. Matilda Sheva Change.org Taksim Karaburun. Adresine başlattığı kampanyada Karaburun'da yapılacak iskelenin deniz yaşamının katledeceğinin altını çiziyor. Diyor ki kampanya metninde İzmir'in cennet ilçelerinden Karaburun'da İzdeniz vapurlarının yanaşabilmesi için seyyar vapur yanaşma iskelesi yapılacak. Deniz yaşamı için tehlikelerle dolu olan bu proje için iskelenin derinliği 4 metreden 5 metreye çıkarılmak isteniyor ve ihalesi de yapılmış. Eskiden tur yol vapurlarının yanaştığı hazır iskele varken bu proje neden yapılıyor? İhale kapsamında 3 dönüm alanda 8000 metre küp deniz dibi kazılacak ve deniz canlı yaşamı katledilecek. Uzun süre iskeleden balık ve kalamar tutulamayacak. Yuvaları dağılan eşkinalar başka yere gidecek ve bir daha gelmeleri çok zaman alacak. Seyyar yanaşma iskelesi 15 metre boyunda ve... 8 metre eninde dev çelik bir yapı. Bu yapı yazın hizmet verecek, yazın denizin görüntüsüne engelleyecek, restoranlarda oturanlar büyük adayı dahi göremeyecek. Bu projeyle zaten topu topu 300 metre kadar olan iskeledeki kordonun bütünlüğü ve panoraması bozulacak. Karaburunlu hemşerilerimizin haberi dahi olmadan bu projenin yapılmasına karşı tüm parti ve STK'lar birlikte olunmalı ve demokratik yollarla karşı çıkılmalı deniyor. Change.org Taksim Karabur'un adresinde. Nitekim daha önceki tur yol vapurlarının yanaştığı iskele varken niye yeni bir iskele yapılsın hiç anlaşılabilir bir yanı yok. Ben Uygaraz Esmi, Change.org özel haber programını derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yer. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Müzik